Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir kardeşimiz fitil kullanmak, lahman yaptırmak gibi tedaviler orucu bozar mı diye soruyor. Değerli kardeşlerim şimdi oruçta esas olan hususlardan bir tanesi yemek, içmekten kendimizi alıkoymaktır. Bu itibarla vitamin içermeyen iğne, e, lahman, fitil gibi şeyler bir insanın gıda alma özelliği ne katkı sağlamaz, gıda almasına fayda sağlamaz. Eğer böyle özellikleri taşıyorsa orucu bozmaz. Ancak e, vücuda fayda sağlama vitamin elde etme, kuvvet kazanma gibi bir durum söz konusu olursa o zaman oruca sıkıntı verebilir. Yani orucumuza sıkıntı vermemesi için vitamin özelliği ve besleyici özelliği olmamalıdır.